1183 numaralı konu, Ebu Musa ve Ebu Hüreyre'nin namazı olan düşkünlükleri, biz Ebu Musa el-Eşari ile bir seferde bulunuyorduk, bir gece bir bostana sığındık, orada konakladık, Ebu Musa gecenin bir miktarında kalkarak namaz kıldı, sesi o kadar güzeldi ve Kur'an'ı o kadar güzel okuyordu ki, tarif edemem, hangi ayeti okuyorsa, onun gereğini yapıyordu, Namazı bitirdikten sonra Allah'ım, ferahlık veren sensin ve ferahlık sendendir, güvenlik veren sensin, güvenlik veren kimseleri seversin, koruyucu sensin ve koruyucu kişiyi seversin, doğru olan sensin ve doğru olanı seversin diye dua etti.